İtibar haber. Ve azkürü ismâ aile kifl ve Efendim bizim adetimiz hangi memlekete gidecek burada peygamberlerden kimse ziyaret edilecek var mıdır? Sahabe-i kiramdan kimse var mıdır? Evliya Allah'tan kimse var mıdır? Onların kabirlerini ziyaret niyet ederiz. Tabii ki her yeri bilmek mümkün değildir. Onun için gidilen yerlerde sormak çok fayda getirir. Cami ı Şerif'in imamıyla görüştüm. Dedi ki bu İsrail'le ile Beyrut savaş yaptılar ya Lübnan'la. O savaş zamanında biz gördük bütün binalar delik deşik. Hala o binalar 40 katlı binalar var hep bomba isabet almış o şekilde harpten kalmış duruyorlar binaların çoğu. İmam dedi ki ben buranın senelerdir imamıyım. İmam-ı Evzai Hazretleri'nin yanındayım. O harp zamanında yağmur gibi bomba yağdı buralara. İmam-ı Evzai'nin mahallesine bir tane düşmedi. Hepsini denize attı dedi. Hepsi. Önü deniz Beyrut'un. Bütün dedi bombalar denize gitti. Bizim burada bir bina hasar görmüş değil. Onun mahallesinde. Ben âmene billahi ve bi resulî ve bi imam-ı fe vâminun. Allah Resulü'nün de Evza'yı Hazretleri'ne inanan emniyettedir diyor kabrin üzerinde. İmama dedim ki burada ne ziyaretler var bana söyle. O da bayağı alim bir zat idi. Kabirleri ziyaretleri biliyor. Dedi ki efendim Dâlebek şehri var meşhur eski. Orada Şis Aleyhisselam yatıyor peygamber babamız. İşte Yahya Aleyhisselam saydada yatıyor. Şu şurada, burada biraz saydı. Yusuf-ı Hazretleri var. Benim aşık olduğum. Bizzat 75 sene evvel vefat etmiştir o. 60'tan fazla eser yazmıştır. Hepsi Muhammed Mustafa hakkındadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın aşığı. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve ile şefaatini ziyaretini inkar eden Vahabilerin, sabıkların, amansız düşmanı büyük zat yusuf Nebhani bizde de 20'den fazla eseri 30'da eseri mevcuttur Nal-i Şerif var ya o Nal-i de onun kitabından okudum size yusuf Nebhani tabi eski kitaplardan nakil yapıyorum ama Resulullah sallallahu aleyhi ve ilgili efendim özelliklere çok önem veren bir zat dört cilt kitabı var çok büyük şairdir bütün hepsi Muhammed Mustafa'nın neticesidir sallallahu aleyhi. Ve Aşık Hindistan'da velilerden biri Resulullah'ı ve görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yakında yakın birkaç senele deve. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona rüyasında bu zamanın Hasan'ını ziyaret et. Hasan kim? Sahabeden Hasan ibn Sabit. Ne yapardı o? Resulullah Efendimiz'in metheden şiirler söyle. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisinin metheden şiirler okunmasına çok sevinir. Mevlidi okununca çok sevinir. O met edilen kasideler okununca hemen oraya gelir. Resulullah Efendimiz'in böyle bir hususiyeti var. Ru Ruhaniyet hazır olun. Bu zamanın Hasan'ını ziyaret et dedi. Yani beni çok meteden bu zamanda. O Hindistan nerede o zat dedik ya Resulallah o zat nerededir? Dedi Beyrut'ta yatıyor. İsmi nedir Yusuf Nebhani. Kalkmış gelmiş İndistan'dan mezar taşını yaptırmış. Mezar taşın üzerinde yazmış Ahmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hassanı Yusuf'u Nebhani Hazretleri. Şimdi dedim Nebhani Hazretleri buralarda olması lazım. Kabrini nerede bulacağız? İmam dedi ki Başura mezarlığında. Mezarları dolaş dolaş Bizim burak gibi değil ki Bütün mezarlar Türkçe yazar Bir tane Arapça buldun mu anlarsın <gülüyor> Eski mezar E şimdi orası hep Arapça yazdığı için E bütün mezar taşlarını Nasıl okuyacak ya Bütün mezarlık dolu Polise sordum burada mı yatıyor dedi burada yatıyor E nerede bulursun E ben bilmem dedi ama içeride belki birini bulursun Sonra dolaş dolaş dolaş Yarım saat dolaştım Hiçbir şey olamadım. Akse mezara yaklaştım. Ümidimi kestim. Dedim bir bilenle olmasa gelirim tekrar. O imamı alayım da getireyim bari. Dedim. Tam çekerken şey baktım ki mezar sulayan adam geliyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Dedim ki Hüsvü Hazretleri bu arada olacak. Diyor. Dedi gel peşime. Gittik gittik de. Bizim gittiğimizden çok aşağıdaymış. Bir de baktım. Kabri şerifinin başında Birisi elinde onun kitabı salavat okuyor. O hep salavatın faziletlerini yazardı Yusuf Nebahatleri. Salavat-ı Şerif hakkında var belki ondan fazla kitap böyle. Yusuf Nebahatleri yazdı. O da almış onun kitabını orada okuyor. Ama ben o tarafa insem görürdüm onu mesela sorardım. O, oraya hiç inmemişim. Geldim kavrişlerinin başına. Dedi ki ben dedi yusuf Nebani Hazretleri'nin dedi her gün yanında bin salavat okurum. Ama o senin gibi sal, sal, sallallahu aleyhi ve sellem değil uzun salavattan Bin salavat her gün. Kasaptır. Adı Halid. Kitaba baktım dedim bu kitap işte yok ya. E bunu sana vereyim dedi. Salavat-ı ile ilgili. Dedim o zaman ben de tercüme edeyim cevabını sana vereyim. Sebep oldum bu hayra. Dedi ki yusuf Nebani Hazretleri'nin Efendim misafirisin. Sen onu çok seviyorsun. Efendim ben seni bütün velilerin kabirlerini göstereceğim. Burada ben bekliyorum. Akşam ezanına kadar beklemiş orada. Ben kimseyi tanımam orada. Ama anahtarı bulduk. Ziyareti yaptık. Dedim, dedim bu civardaki 17 tane veli var dedi. Hemen onların ziyaretlerini yaptık. Dedi benim bir arkadaşım var. Bütün dağlardaki, mağaralardaki peygamberleri bilir. Fakat meczuptur, benle de konuşmuyor dedi. Sonra niye konuşmuyor dedim, dedi bu kasap dükkanını bırakıp da ziyaretlere gelmiyor. Onun için konuşmuyorum. Efendim ona dedi söyleyeyim, dedi çok peygamberler var ziyaret. Yahu dedim tam yerine geldik, burada biz peygamberler olduğunu bu kadar bilmiyorduk. Bize ziyaretlerin yerini göstersin. Dedi bakayım söyleyeyim. Kapıyı açmaz dedi, telefonu açmaz dedi, milleti kovar dedi. Mecbup, köyelimde dedi ben de öyle dedim. Kahvede dua ettim. ya Rabbi ne kadar evliyan varsa göster bana. Hep karşıma mecbuplar çıktı. <gülüyor> Çünkü mecbuplarda gösteriş derdi yok. Ondan sonra e, dedim otelimiz şudur dedim. Akşam al gel onu. Dedi gelirse. Bir de akşam döndüm geldim baktım gel getirmiş onu. Dedi ki ya o dedi. Ben İstanbul'a gelecektim dedi. Mevlana'ya altı kere gelmiş. Bütün buradaki Eyüp Sultan'ın sırtlarındaki velileri hepsini biliyor. Ben bilmediğim velileri bana söylüyor İstanbul'dan. Adam ya dedi ki ben İstanbul'a gelecektim dedi. Orada Şeyh Mahmut Efendi Hazretleri var büyük veli dedi. O, o seni bana gönderdiler dedi. O zaman dedi ben seninle gezeceğim. 3-4 gün dağları gezeceğim. Tut, arabayı tuttuk. Bizden herkes dayanamaz. Saatlerce ziyaret. Yedide çıkın sabah, akşam on gelir gelirsin. Sırf ziyaret. On peygamberi bir günde ziyaret ettik. Ama uzak Yaylalarda kar var. Yanlarında kar var. Durmak var. Bir akde sağlayacağım, böyle donarsın. Bu havada. Peki. Anlaştık, sabahtan çıkacağız. Öylece başladık. Efendim ziyaretlere. Kim var? Kim yok? Bütün peygamberan-ı hazaratı orada. Efendim Hızır Aleyhisselam makamı mübarek. Tabi onun kabri şabit değil çünkü o gezer. dünyayı dolaşır. Dedi yakında Yunus Aleyhisselam makamı var. Yunus Aleyhisselam'ın kabri şerifi Ninevada'dır. Musul'da. Makamı denizin kenarında balık onu oraya atmış. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor ya. Efendim, fenebezniye bil Boş arazi attı bunun. Tam denizin kenarında mübarek yer çürbeşikle yapılmış tabii kabri şerifi değil ama. Makamı Vembetle Aleyşe Canetem'in yaktığı kabak ağacı bitirdik üzerine. Çünkü balık onu kusunca karaya pelte pelte oldu vücudu efendim sinekler üst başına hep yerler onu. Yani sinekte de çok sever öyle. Pelte olmuş vücudu. Sineği kaçıracak kuvveti yok hiç. Aç kaldı kaç gün balım karnında. Mevlada kabak ağacı bitirince kabak ağacının yapraklarına sinek gelemiyor. Onun üzerine Efendim, sardırdı. Bir de keçi yollamıştı ona. Keçi getiriyor ağzına. ağzını. Ağzını kıpıldatacak hal yok. Keçi kıp, ağzına koyuyor süt veriyor ona. Gülsersen böyle düzeldi. Orada denizin kenarında kaldığı efendim ibadet ettiği balığın karnından çıktıktan sonra kurtuluş yeri. Orada hangi dua yakışır orada okumak? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin evet orada o dualarla meşgul oldum oradan sayda sayda 40 km 50 km orada çok sahabeler var ve sahabe-i kıramdan Şurahbil bin Hasene radıyallahu anh onu ziyaret ettim sahabe-i kıramdan Ebu Ravsh radıyallahu anh onu ziyaret ettim oradan Yahya aleyhissalatü vesselam. Yahya aleyhissalatü vesselamın mübarek başı nerede? Şam-ı Şerif'teki Emevi camisinin içinde. Onu evvelce ziyaret ettik başı. Bak cesedi şerifi nerede? Sayda'da. Beyrut'a yakın. Yahya aleyhisselamla İsa aleyhisselam biliyorsunuz teyze oğullarıydı. Semaharda da kaçıncı kattalar? İkinci kattalar. Resulullah Efendimiz Mirak Gecesi nasıl anlattı ziyaretlerinde? Elbiseleri, bütün vücutları, yüzleri, gözleri, derileri, tüyleri hep eşit. ikiz gibi. İsa selamla, ile Yahya Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselatü Vesselam, Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu biliyorsunuz annesi kısır dedi. Zekeriya Aleyhisselam'ın duasıyla bir oğlu oldu. Allahu Teala onun ismini Yahya taktı. Ondan evvel dünyada Yahya isimli kimse yoktu. Senin adaşın yok bundan evvel diyor. Yahya ne demek? Yaşar demek. Yaşar ismi Türkçede vardır. İyi isim midir? İyidir. Birisi geldi Efendi Hazretleri ismi değiştirir. Ne var dedi ismin nedir? Yaşar. Dedi değiştirmenin hücum yok. Arapçası Yahya'dır dedi. <gülüyor> Güzel iş. Yalnız dün bir hadis-i şerif gördüm. Tesemmü Peygamberlere peygamberlerin isimlerini takın kimin ismi peygamber ismidir Ahmet, Muhammed, Nuh, Yusuf, Harun, Musa cehennemden düşse bile en evvel çıkacak hiç kalmayacak ismi peygamber ismi olanlar melek ismi takmayın ya bu kadar peygamber ismi var efendim çocuklarınıza işte peygamber ismi takın ki Azap olmasınlar, olursalarda çabuk çıksınlar. Yahya Aleyhisselam Seyyid ve Hasur, evet Hasur kadınlara yaklaşmazdı, kadınları canı da çekmez. Yüzü güzel bir delikanlıydı. yumuşak huylu, seyrek saçlı, kısa parmaklı, uzunca burunlu, kaşları birbirine yakın, ince sesli, çok ibadetli, ibadette çok kuvvetli, onun ibadetine yetişilmez. Resulullah Sallallahu Aleyhi buyurdu, مَا مِنَا دَمِينِ اِلَّا وَقَدْ اَخْطَٓا bi هَمَّ بِغَطِيَةٍ اِلَّا يَحْيَبْنَ زَكَرِيَا Hiçbir insan yoktur ki ya günah etmiştir, günah etmediyse de günah etmeyi aklından geçirmiştir. Ancak Zekeriya'nın oğlu Yahya aleyhisselam günahı aklından da geçirmemiştir. لَمْ يَهُمَّ بِغَطِيَةٍ وَلَمْ وَعْمَلًا Ne yaptı ne de düşündü bile. Böyle bir hadis-i şerif var hakkında. Çok büyük. Ona sığındık öyle dedik, ey mübarek, biz günahlara batmışız, sen günahsız. Biz fukara, sen cengin. E boş çevirmezsin. Biz nereye gidersek siz oradasınız, dualarda var, ziyaretlerde. Evet. Niçin Yahya Aleyhisselam'ın başı Emevi Camisi'nde, cesedi Beyrut'ta Sayda'da? Çünkü Efendi İbni Abbas Hazretleri beyan ediyor ki, İsa Aleyhisselamla Yahya Aleyhisselam efendim beraber yayıyordular dini aynı zamanda peygamberlikleri var onların dinindeki tabi yasaklardan birde nedir insan erkek kardeşinin kızıyla evlenmeyecek bizim dinimizde de yasak mı Ne oluyor yeğen oluyor yani o onun nesi oluyor? Efendim bu yasak onlar tarafından tebliğ edildi. Zamanın hükümdarı kral yeğenine aşık. Evlenme düşüyor. O kızda kralın ipi kızın elinde. Ne olacak? Padişah aşık oldu mu çöplükte için gene arar. Aşk bu. Şimdi her gün diyor ki senin bir emrindeyim. Ne istersen onu yapacağım. Bir gün diyor şunu yap. Bir gün diyor bunu yap. Şimdi tam da ümitliler ki padişahla evleneceğiz. Bir de efendim kızın annesine haber geldi ki Yahya aleyhisselam bu işi yasaklamış. Otman Peygamber. Bu sefer kızına dedi ki her gün dedi bir muradını yerine getiriyor. Sana aşıktır. Diyeceksin ki Cekere yağlı ya, ya benim için keçi çeksin. Al bakalım şimdi. Bu beni İsrail'deki, bu Yahudiler'deki hükümdarlar, bu Yahudiler'deki efendim, krallar, yöneticiler. Ne kadar peygamber öldürdüler. Ve yak elen biya bi hak. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yahudiler peygamber katili millet olarak tarihe geçti. Peygamberler hep onlara gönderdi. Onlarda bu kadar peygamber öldü bir günde ikindiye kadar 120 peygamber öldürdü. Ayaklanma. Ve ile aleba'ahtnâ fî kulli kariyetin nezi'lâ. Dilesek her kariyeye nezir gönderirdik ki gönderdi Efendimiz'den evvel. Bir, bir günde dünyada aynı zamanda bin tane peygamber yaşadığı olmuştu. Yani düşün ki şu an bin tane peygamber yaşayabiliyor. Öyle zamanlar geçti. İsa aleyhisselam da Musa aleyhisselam arasında. Bulan ecelisi beri sahlin embiyasındandır. E yani bin tane peygamber aynı günde yaşadıkları zamanda memleketler, halklar ayaklanıyor. 120 peygamberi bir günde öldürdüler. İkindiye kadar. İkindi ile akşam arasında da 150 tane alim nasıl peygamberleri öldürürsünüz diye bunlara vaz ettikleri için akşama kadar da 150 alim kestiler. Nesefi tefsirinde geçiyor? Bunlar böyle miyle? E şimdi kızın anasının lafıyla işe bak. Kız da hükümdara dedi ki benim bu dediğimi yapacaksın. Ya o dedi benden başka bir istedi işte diye. Dünya benim emrimde. İsteyecek bir şey mi bulamadın? Ama dedi sen bilmiyorsun ki bu bu yaşarsa biz evlendirmez. Fetva vermiyor. Onun için efendim o zaman hükümdar Yahya Aleyhisselam'ı Çarptırdı ve önündeki bir tasta ve Hz. Ali Aleyhisselam'ın kanından bir damla yere düştü. O kan işte o kan. Ondan sonra beni İsrail baştan neler geldi? Allah acemleri musallat etti. Nebucarazan o zamanki başkomutandan Herodos sun başkomutanıydı. Babil halkını yanına alarak acemler yürüdüler, Şam'a girdiler. O zaman beyim Atis Mesidepsa etraflı Şam şerif efendim kral dedi ki beyt Maktis Mescid-i Aksan'ın halkı o zaman Yahudiler. Onlara galip ol olursan bir tane öldürecek adam kalmayacak. Dedi bak ben ta karargahı nerede kurmuşum? Kan buraya kadar gelecekti. Sel gibi. Keseceksin. Efendim İsrailoğullarının kurban çestikleri yer neresi? O altın kubbe var ya altın Mescid-i O altın kubbenin altında ne var? Sahrat-ı beyt Maktis Mescid-i kaya orası ilk kıble o kayada kurban keserlerdi. Tam oraya kadar işgal etti. Ondan sonra orada Yahya Aleyhisselam'ın kanı tamlı kaynıyor. Dedi ki bu kaynayan kan nedir? Gizleme ihnağı söyleyeceksiniz doğru. Dediler işte bir kurban kesmiştik de kabul olmadı da onun için bu damlaması devam ediyor. Bir şeyler, bir şeyler bir şeyler. Dedi bana doğruyu söylemediniz. Neyse çok ısrarlardan sonra dedi ki bak Hepinizi öldürmeden söyleyin. Bu kan ne kanı? Söylemeyince 770 kişiyi orada boğazladı, kan durmuyor. Ne bu Cerazen dedi ki? Yazıklar olsun size. Doğruyu söyleseydiniz bu kan duracaktı. Doğru söyleyin. Bak dedi bir insan bırakmama. Baktılar gibi bu hiç acımayacak bize. Dediler bu Yahya Aleyhisselam'ın kanıdır. Ya bu kan Durmuyor, keşke itaat etseydik ona fakat sözünü dinlemedik, kral böyle etti, güzelak oldu. O bize bu durumu da haber vermişti, biz ona inanmamıştık. Evet, onun kaynayan kanı. E, adını sordu, Yahya bin i dediler, şimdi doğruyu söylediniz dedi, onun için Rabbiniz sizden intikam alıyor. Neyse tabi uzun meseleler, esas komutan Heredos, bir tane o zaman tabi Din ehli bırakmamak için. Acemler ateşperestti, mecusiydi. Bunlar din ehliydi. Fakat isyanları yüzünden efendim, Allah belalardı verdi. E, neticede tümünün öldürülmesini efendim, ve kanın ordunun içerisine kadar yani onun çadırı kurduğu yere kadar efendim, gelmesini emretmişti. Başkomutan da ne zaman doğruyu söylediler, başkomutan dedi ben bu peygambere iman ettim. Bu doğru hak peygamberdir. Siz ona böyle yanlış yaptınız. Allah bizi size musallat etti. Şimdi ne yapacağız? Mevla'yı tanıtın bana tanıtlar. Mevla'nın sıfatlarına inandı. Bütün isimlerine inandı. Fakat dedi sel gibi akacak kanı Herodot bekliyor orada. Efendim ben ona isyan etme gücüm yok. Onlar da dediler e biz ne yapalım? Emrolunduğunu yap. Dedi o zaman bir hendek kazın. At katır eşek sığır. Hayvanlardan getirip orada boğazlayın dedi. Efendim, akan kanlar çoğaldı, üzerine de su kattı. Heratos'un şeyine kadar, ordugahını işte çadır kurduğu yere kadar kan aktı. Ondan sonra da dedi ki, eskiden öldürdüklerimin cesetlerini de getirin, üst tarafa dizin, altı at kattı reşek dolu hendekler bütün. Kral öyle bir resmi geçit gibi geçti, dedi hepsini öldürün, bir şey bırakmadım. Sen dedi ne oldu, tamam tamam neyse ki ehli kitap kalsın hani dünyada din ehli kalmayacak me, me, mecusiler o zaman halbuki bunlar o zaman hak din üzere Yahya Aleyhisselam'ın dini hak İsa Aleyhisselam'ın dini hak ama adamlar asi işte böyle belayı buldular onun için yine Kerbela'da kaç kişi ölüyor bugün yine kan 10 kişi 20 kişi her gün kan şimdi Yahya Aleyhisselam'ın e, cesedi şerifini ziyaret ettik. Başılı da mübarek Emevi Camisi'ne ziyaret etmiştik. Tamamlandı ziyaret. Elhamdülillah. Ondan sonra nereye gittik? Hep gittiklerimizin tabii kısalarını anlatsak vakit yetişmez. Lakin Trablus'ta hiç ismini bizim duymadığımız peygamberler var. Nebi Eyla, Eyla Aleyhisselam. Koca makam, ziyaretçi. Küzeybin Aleyhisselam. Kimse duymamış. Necub, Raşade, İn'am, Şari, Şem'un, Hizgil. Neler neler neler. Dolu enbiya dolu. Fevran bellere oralar. ilk yerleşim yerleri. Olduğu için dünyada biliyorsunuz zaten Mescid-i Aksa ile Şam toprakları. Oraların hepsi Şam toprağı. Efendim, ne buyuruyor Aad-ı Kerime'de? Mescid-i Eksan'ın etrafını ne yaptık? Mübarek kıldık. Çünkü bütün etrafı peygamberlerin ibadetgahı Filistin, Ürdün, Beyrut, efendim, Trablus, o civar hepsi efendim, Akdeniz iklimi. Deniz Akdeniz'e dayanıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. Ben keşfettim ki Hindistan'da peygamberler var. Hindistan'da namrabbaya aziden keşfi sahiptir Mektubatta diyor. Buralara gelmiş peygamberlerin kabirlerini keşfettim diyor. Dünyanın en uzak köşelerinde peygamberler. Dağların başlarında. İbadet etmişler. Ekşerici ümmetlerine tebliğ ettiler ettiler. Ümmetlerinden inanan inandı, inanmayan helak oldu. Neticede azap gelmeden even Mevla o peygamberine vahyediyordu ki azap gelecek sen çık. Bir tek Yunus Aleyhisselam biliyorsunuz izinsiz çıktı. O da balığın karnına düştü. Öbür peygamberlerin hepsi izinli çıktı. Yani Mevla çıkma izni verene kadar peygamber ümmetini bırakamaz. Bırakamaz. Ne zaman sen çık Lut Aleyhisselam'a öyle dendi hepsine Fesli bir ehlike bi Lut Aleyhisselam'a ne dedi? Al aileni, çocuk çocuğunu geceden çık. Sabahına bunların işi bitti. Velayeti bitmemiş madem. Geriye de dönüp bakma. Evin vardı, akraban vardı, bakma. İllevatek. Hanımını yanına alma. Onların başına gelen hen hanımının başına da gelecek. Çünkü hanımı da millet livatacıydı, erkek erkeğe ilişki yaparlardı. Hanımı da efendim namusluydi. Hiçbir peygamberin hanımında namus sorunu olmaz. Bütün peygamberlerin hanımı namusludur ama Nuh Aleyhisselam ile Lut Aleyhisselam'ın hanımları imansız çıktı. Namussuz değil de imansız. Çünkü namus meseleci peygamberin kendisiyle de alakadar eder. O olmaz. O <gülüyor> mevzu baysa olmak ama melekler geldi gencecik, iki tane bacası vardı hanımının. Millete diyor ki, şu bacadan yanarsa yemek bacasıdır. Şu bacadan tüttürürsen ki evde genç güzel parlak çocuklar var. Melekleri de parlak, meleklerde tüy yok. Oradan efendim e, tuman tüttürüyor ki gelin evi basın da gençler gelmiş buraya. Lut daha Sinan'ın yok zaman melek olduklarında. Eyvah ben ne yapacağım. Bir de geldiler e, senin evde misafirler varmış bize teslim et. Ya o dedi siz de bizim adamsınız ya misafire insan dokulur mu? Kızlarım var nikah edeyim sizde de evlendireyim kızım var. Yok sen biliyorsun biz kız, kızlar işimiz yok bir erkek istiyoruz. Lut Aleyhisselam dedi ya Rabbi levenneli bikum kuvveten ev a'li ila rupni Ah size dayanacak gücüm olsa da bir de arkam sağlam olsa. <gülüyor> Resulullah ben üzmeyerek ee gidin Lut Aleyhisselam. Arkanda kadar sağlam ama haberi yok. Haberi yok değil de evdeki meleği tanımıyor. Cebrail Aleyhisselam orada diyor Parlak gel şeklinde. Cebrail Aleyhisselam dedi ki bırak gelsinler. Camdan <gülüyor> bir kanat açtı. Hepsinin gözü kör oldu. Enneca enneca. İnnebi beyti lutun sahara. Kaçın kurtulun dedi lutun evinde büyücüler var. Gece çıkarttı onları. Gündüz çıkarttı onları. Ümmetlerini bıraktırdı, Hanımları da helak oldu. Nuh Aleyhisselam ne oldu helak oldu. Hanımı da helak oldu. Dünya dolu 224 bin peygamber. Bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin. Bir rivayet sayısında Allah bilir. <gülüyor> Habibim sana anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Efendimiz'e anlatılanlar, Kur'an'da bize anlatılanlar. 25 tane. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerde bahsettikleri var. Hadiste ismi geçen peygamberler de var. Değil mi? Yuhşe aleyhisselamın hadiste geçiyor. Öyle mi? Evet. Yuhşe aleyhisselama efendim... Güneş durduruldu. Kafirlerle ederken, efendim cebbarlarla Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra efendim e, güneş batacak duruma geldi. Batsa onlar güç toparlasalar erteci gün işleri çok zorlaşacak. Yuş Aleyhisselam'ın ordusunu. Ya Rabbi ben senin emrindeysem güneş de senin emrindeyse güneşi durdur şunların işi bitireyim. Güneş durdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Güneş ancak Nunoğlu Yuşa'a durdurur. Yuşa, yuşa aleyhisselam da orada. Trablus'ta. Burada da var. Buradaki makamıdır. Buraya gelmiş cihatta. Orada da cihat ederken bir mağaraya girdi. Susuzluktan şehit oldu. O mağarada şimdi hiçbir şey yok. Her sene su çıkıyor. Ben gördüm çıkan suyu. Elimi yüzümüze sürdük. Osmanlı paşaları cami yapmışlar o mağaranın önüne. Kabrişerifi mağaranın içinde. Mağara buradan ta mihraba kadar. Uzun. Efendim? Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başka peygamberler ancak İbrahim aleyhisselamın El Halil'de olduğu sabittir. Geri kalanlarda kesin bir şey bir silah var. Ama Osmanlılar çok hizmet etmişler. Efendim Trablus'a git, Efendim Balebek'e git, Efendim Said'e git, nereye gidersen git, Osmanlıların türbeleri peygamberlere türbe yapmışlar. Sahabeye türbe yapmışlar. Hep oralara cami yapmışlar. Allah Celle Celaluhu makamlarını âli etsin, ecdadımız çok hizmet etmiş. 400 yüz sene oralara hükmetmişler. Şimdi biz bizim mahalleye bile hükmedemiyoruz. Görüyor musun? doymayalım. Evet. Yuşa Aleyhisselam'ı da ziyaret ettik. Mescidinde namaz kıldık. Yüksek Orada bir zat var. 95 yaşında Abdülkadir G. Hazretleri'nin torunu, Abdülsettar Hazretleri. Sağ. Onu da ziyaret ettik. Ondan sonra efendim oradaki peygamberlerden İlyas Aleyhisselam fe inne ilyaselemin el murselin اَذْ قَالَ الْقَوْمِيَ لَا تَتَّقُونَ اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْغَالِقِينَ Ayetlerinde geçiyor, onun kavmi Baal Putun'a tapıyor. İşte Beyrut'a 100 kilometrede baal şehri. Baal putu, Kur'an'da geçiyor, اَتَدْعُونَ بَعْلًا İlyas <gülüyor> Aleyhisselam Baal Putun'a mı tapıyorsunuz diyor. İşte o baal 4000 senelik orada Efendim dünyanın en büyük mağbetleri, tapınakları o etçil dinlerden Balebek, meşhur. Efendim gittik. İlyas aleyhisselamın makamı. Çünkü İlyas aleyhisselamın kabri diyemiyoruz. Neden? İlyas aleyhisselam dağlara kaldırıldı. İsa aleyhisselam nereye kaldırıldı? Göklere. İlyas aleyhisselam dağlara. Ve ekseriği. Ulema'nın ve meşayih'in beyan üzere Hızır İlyas ikisi de yaşıyorlar. Kıdrellez diyorsunuz. O kıdrellez nedir? Hızırla İlyas'ın buluşmasıdır diye söyleniyor halk arasında da bu halk arasında gelen sözler bir geçmişe dayanıyor. Yeni uydurmalar değil. Habır ve İlyas. İnne İlyas ve bilverri ve el-Ghadra fil-Bahr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hızır Aleyhisselam denizlerde duruyor. İllas Aleyhisselam karada. İllas Aleyhisselam dağlara yükseltildi. Zestemihani kulle leyletin inder radmillezî benâhu zülkarneyn <gülüyor> beyne nâs ve beyne meycucu. yecuc ve mecuc. Yecuc ve dünyaya tabi onlar da dünyadadır ama bize karışıp da bizi ifsad etmemeleri için zülkarneyn ne yaptı? Aleyhisselam Onların önüne set çektim. O set nerededir? Kim için dediler ki? Çin setidir. Aklına turp suyu <gülüyor> Çin setlini yapanlar belli. Onun uzunluğuna kadar belli. Ondan sonra Zülkarneyn'in setli nedendir? Ati'ni zübaral hadid, Kur'an-ı Kerim diyor. Demir parçaları getirdi. Demir parçalarıyla iki dağın arasında böyle bir yarık var. O yarıktan çıkıp giriyorlardı kendi memleketlerine. O yarığı demir parçalarıyla şeye kadar, kapanana kadar en tepesine e, demir parçalarını dizdi. Hatta iki damar arasını düzleyince körüklere üfleyin dedi. Hatta körüklerle o şeyi ne yaptı? Demir parçalarını ateş gibi kızdırdı. Ne zaman Ateş gibi oldu. Hatta idâ cealû ne aran? Kâle atûr Şimdi getirin kurşun dökeceğim dedi. Femestâdâû en yâzârû ve mestâdâû leûn. Femestâdâû en yâzârû ve mestâdâû Kur'an söylüyor. Ne o setin üstüne çıkabilirler ne de onu delip çıkabilirler. Kâle adâ rahmetunmin Rabbi. Rabbim rahmetidir feydâ cealû ad-Rabbi cealû dekkâ. Vakt gelince, zamanı gelince işte kıyamet alametlerindeki derste gelecek vakti gelince Dekan, Mevla onu paramparça edecek. Her gün kazıyorlar. Şimdi her gün kazıyorlar. Kazıyorlar, kazıyorlar, kazıyorlar. Tam gelmeye yanaşınca akşam oluyor. İnşallah da demek yok. Mevla yeniden kapatıyor. Ne zaman vakti gelecek? Paramparça edecek. mekane vaad-ı Hakk'a. vaad-ı Kıyamet alametleri çıkacak. Zülkarneyn Settli dünyada mevcuttur. Ama adam diyor ki Amerika her yeri keşfetti de bunu niye görmedi? Niye keşfetmiş? Ta yakında Afrika'da bir kavim çıktı ki dünyayla hiç irtibat yoktu bugüne kadar yeni dünyaya tanım. Bermuda üçgeninde hiçbir gemi giremiyor oraya. Ne var belli değil. Mevla gizlemek istediğini gizler. Biz Beyrut'ta bir mağaraya girdik. Bu sefer Vallahi kudret, böyle bir şey ben dünyada da yokmuş. Zaten bütün dünya oraya geliyor. Küçücük bir deli var. Oradan bir girdik, dağın altından git git git gittik. İçinden ırmak çıkıyor, ırmakta kayıklarla gittik. Beş kilometre gittik. Irmak kayıkla gidiyoruz. Üç metre boy ırmak çıkıyor, mağara bitmedi. Git git git. Dedim Mevla bunu bana gösterdi ki Zülkan ve Eseddin'i Kim bilir ne kadar şu kadar bir yarıktan içeri ne kadar gidiyor ki sana yok. Nerede bir millet yaşıyor? Kimse onlardan haberi yok. Dağın dibinde. Anladınız? Bütün mağaralar mağaralarda şeyler böyle efendim nasıl oluşmuştu onlar binlerce senede? Böyle bir şey görülmemiş canım. Kaç kilometre gidiyorsun? E gir, girdiği yer şu kadar. Ondan sonrası dağın altı git. Yercük mevcut. Babamız Yahfes. Irklar nereden geliyor? Sam Ham, Yafes Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan gelir bütün dünya ırkları Yecud Mecud, Türk ve Çayır kabilelerde efendim babamız Yafes bu Yecud Mecud böyle bir millet set duruyor ne zaman çıkacaklar dünyayı iyip içecekler Resulullah Efendimiz diyor Taberiye gölüne ön başları gelecek bütün gölü içecek, arkaları gelecek burada bir zaman su varmış diyecek hep hadisler saydı Mehdi Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam onları helak edecek Hazreti Mehdi'yi de uğraşacak onlarla işte her gece Medine El Osman Efendi duymuşsunuz Medine El Hacı Osman Efendi çinsetti dedi bizim efendi baba Hacı Ali Hazreti, Efendi Hazreti de bir gün çağırmıştı onu tekkiye. tekçeye o zamanki büyük alimler ceridelerde yazışıyorlar Medine El Osman Efendi kapıyı da kilitledi <gülüyor> efendi baba hele gel dedi şimdi ...efendi baba da adamı çok diyor. Dedi sen buna nasıl diyorsun ki... ...çinsettidir? Delillerini getir bakalım. Böyle bir mücadele ettilerdi ...efendi baba oğlu olur... ...bahatli kapıdan dedi... ...kavga ediyorlar birbirini mi dövüyorlar acaba? Mücadele ettiler. Ama Medine Hacı Osman Efendi, yanlış orada görüş yaptı. Çünkü neden? Çinsetti olamaz. Ne alakası var? O zaman Çinsetti'nin arkasındakiler çıkamıyor değil ki çıkıyor. Öyle değil mi? y 3 gibiler ama. ha 3 m değiller ama. y 3 gibi... Dünya'yı sarmışlar bu Çinliler. Allah Allah. Ama settin arkasından aşıyorlar. Bunlar aşamıyor. Öbürleri aşsa bize su kalmaz ya. O kıyamete yakın olacak. Vaadi gelmeli. Çünkü Yezüc Mecud'un gelse Osman Hazreti Mehdi nerede? İsa Aleyhisselam nerede? Hepsi bir olacak. Yani bunları bir bütün halinde hadisleri bilmek lazım. Birini bilir de öbürünü okumazsan kafayı şaşırtırsın. Hızır Aleyhisselam'la İlhassal Aleyhisselam her gece... Efendim Zülkarneyn'in bina ettiği settin orada toplaşırlar. Ve Yahudî'n veya temirani kullâm. Her sene hac ve ömre yaparlar. İlla Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam arkadaş olan Hızır ile. İmam-ı Rabbanî Hazretleri buyurur ki bir sabah diyor, İqbana Hatbî Şerif okuturken iki kişi çıktı geldi diyor. Mektubatta. Dedim onlara ki bana da dua edin. Dediler ki Allah bir kuluna özel muamele yaparsa bizim duamıza ne ihtiyacı var? Koca İmam Rabbani. dediler ki sen Allah'ın seçtiği kulsun. Bize ne ihtiyacı var? Müceddi Delfisani Hazretleri. Evet. evet. Zemzemden bir yudum içerler. Bir daha seneye kadar idare ederler. Her sene ihramdan çıkarken de birbiri tıraş ederler. Tıraş ederken de Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. La şukul hayra illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La kibul şuve illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'metin femin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah. Hacdan ayrılırken bunu söylerler. Kim bu duayı sabah akşam okursa yanmaz, yıkılmaz, boğulmaz, hiçbir bela gelmez. Dua kitabında var. Sizin evde de var. Ama kütüphanede duruyor. Kimin ne haberi var? Şimdi İlyas Aleyhisselam'ın makamını ziyaret ettik. Hakikaten fiiz, mübarek makam. İlyas Aleyhisselam Hızgıl Aleyhisselam'dan sonra geldi. İsrailoğulları içinde birçok bidatlar çıkmıştı. Allah'ın sözlerini unuttular, putlar dikip putlara tapmaya başladılar. İşte dedim ya Baal Putu, Baal olan Baal Putu'nu efendim e, tapınak haline getirdiler. Musa Aleyhisselam'dan sonra İsrail gelen bütün peygamberler yeni bir kitap getirmediler. Ta ne zamana kadar? İsa Aleyhisselam'a kadar. Ancak Davud Aleyhisselam Zebur'u getirdi ama Zebur kitabında ne vardı? Allah'ın isim ve sıfat ve mevize ve nasihatler vardı. Ehkam kitabı olaraktan Tevrat, İncil, Kur'an. Tevrat'ın hükümlerini gelen peygamberler ümmetlerine duyuruyorlar. Millet bozuyor. Allah'ın kitabından asırlar geçince değiştiriyor, işine gelene alıyor, işine gelmeyeni çıkarıyor, kendine göre yorumlar katıyor, dini bozuyor. Yeni gelen peygamber ne yapıyor? Unutulanları tazeliyor. İşte şimdi de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra peygamber gelecek mi? Gelmeyecek. Ama ne buyuruyor? İnna Allāhā Llāhi Bāshfu Allāh Rāsiqul Imaedīsen, hemen yüceldi düluyā dilum etyamrad dīn ya. Bu Dawud hadisinde. Her yüz senenin başında ümmetimin benim dinimden bozulanları düzeltecek bir yenileyen müceddit Allah gönderecek. İşte Resulullah'dan sonra her yüz senenin başında bunlar tek tek sayılmıştır. Ömer İbni Efendi'm şu zattır, bu zattır, böyle sayılmıştır. Ta ne zamana kadar ikinci binin başına geldiğinde bin senenin müceddidi ki bu şu anda biz 1425'teyiz. Yani daha e, altı as şu 5. asrın başındayız biz şu anda ikinci binin. Beşinci asrının başındayız. İkinci binin beşinci asrının başındayız. Bu ikinci binin tümünün müceddidi kim oldu? İmam-ı Rabbani. İkinci binin müceddidi. Onun için İmam-ı Rabbani diyor ki, Yüz müceddikleri geldi benden evvel ama ben binin başında geldim. Yüz müceddidi ile bin müceddidinin arasında yüzde ile bin arası kadar derece farkı var. Onun için İmam-ı Rabbani buyuruyor, Resulullah buyurdu ki, ümmetim yağmura benzer, ilk damlası mı kayırdı, son damlası mı kayırdı, bilinmez. Bu ne demektir? Yani sahabe-i kiram başıdır, ümmet rabbani sonudur. Sonraki. Şimdi bu zaman artık sona girdi, ikinci binden sonra. Dolayısıyla ortasıdır buyurmadı. Başı mı hayırlıdır, sonu mu hayırlıdır, bilinmez. Çünkü fitneler çoğaldı, İslam'ı yaşamak zorlaştı. Zorlaştıkça pahalılaştı. Onun için Müceddikler Allah gönderiyor. Bu müceddikler yüzyılın başında olacak, hay olacaktır olacak, sünnete çok yapışacak ve ölmüş sünnetleri ihya edecek, vasfına sahip olacak. Yuşa Aleyhisselam şan diyarını fethetti. Biliyorsunuz ki fetih Musa Aleyhisselam'a nasip olmadı. Musa Aleyhisselam ve Harun sahrada, tih çölünde 40 sene ben İsrail dolanırken ömürleri yetişmedi, vefat ettiler. Yine ben İsrail'in pisliğinden biliyorsunuz o meseleyi eskiden sohbetlerde konuşurduk. Yaparlarla harbi Allah emredince efendim, dediler ki onlar çok güçlü adam, biz onlarla baş edemeyiz. Ey Musa dediler sen git Rabbinle beraber savaş, sen kazanınca biz geliriz. Biz burada oturalım dedim. siz savaşı kazanınca biz geliriz. O zaman nenem de gelir. Mevla vurdu feynna halim erba'ine sene yetihune alel fil ardı felâ tes alel kavni fâsı. Ey Musa! Bunlar belayı buldular. Çölde bunları 40 sene dolaştıracağım Sen de aralarındasın ama üzülme. Sana bir şey yok. 40 sene sabah çıktılar, akşama kadar gittiler, akşam gittiklerede kalktılar sabah kendilerini aynı yerde buldular. Bunu Kur'an söylüyor, inkar eden kafir olur. Ayet 40 sene, erbeğine sene. Ve orada neler oluyor? Işte? bıldırcın yağması, Kudret elvası inmesi, bütün Kur'an Bekara Suresi neler anlatıyor? Bunları bizim ilk vazlarımızda 15-20 sene evvel bu konuları sıralı yapmıştık. Neticede Musa Aleyhisselam'ın ömrü vefa etmedi. Harun Aleyhisselam zaten vefat etti. Orada bir mağaradadır, dağdadır Harun Aleyhisselam. Hatta gömülmemiştir, açıkta duruyor. Ama tihtedir, çöldedir. Kimse gidemiyor, edemiyor. O sahralarda kaldı. Ondan sonra Musa Aleyhisselam da vefat etmesi yanaşınca hani biliyorsunuz dedi Mescid-i Eksa'yı fethedemedim ama Ya Rabbi dedi oraya yakın bir yere bari gömüleyin, bir taş atımlık izleyin. Mevla orada ruhunu aldı. Ben orada ziyaret ettim kendisini. Miraç'ta da Resulullah ziyaret etti fakat neticede Eriha Kudüs ve Eriha mukaddes şehirleri kim fethetti Yuşa aleyhisselam fethetti Şam diyarını toptan fetheden Yuşa aleyhisselamdır ondan sonra İsrailoğulları oralara yerleştiler e, aralarında memleketleri bölüştürdü 12 kabiledir biliyorsunuz Yakup aleyhisselamın 12 oğlundan geliyor Yusuf aleyhisselamın 11 kardeşi bu itibarla İlyas aleyhisselamın kabilesi Balebet nahiyesine yerleşti anladınız mı şimdiki Beyrut'a 100 kilometre yani Lübnan'da oraya yerleşti Şam krallar, krallarından her biri hükmü altına aldığı nahiyeyi sömürüyor yalnız Balebek kralı o zaman diğer krallar arasında doğru yolda ve istikamette peygamberlerin şeratına uluyor İlyas aleyhisselam da onun yanında duruyor onun işlerini yoluna koyuyordu yönetimi peygamber vasıtasıyla yapıyor kralla kralın hanımı İllas Aleyhisselam'ın sözünü çok dinliyorlar ve itaat ediyorlar. Öteki kabileler 11 kabile bazı putuna tapıyorlar ve altından yapılmış kadın heykeli suretinde göz bebekleri de yakuttan yapılmış. Başını inci cevherlerle süslü taç konmuş. İşte balen, demin okuduğum ayette Allah'ı bırakıp da buna mı tapıyorsunuz diye İllas Aleyhisselam bazı da ve sallallahu yalanlıyorlar inanmıyorlar bir tek kral dinliyor Allah'ın hikmeti bir de böyle işte tersine bir tek kral e, dinliyor efendim kralın sarayının yanında İsrailoğullarından salih bir zatın güzel bir bahçesi var iyi dinleyin ha bunlar hep tarihi taberiden alınmış bütün tarihlerden alınmış şimdi o mübarek bir zat bahçeden ekiyor biçiyor zekat sadaka uçur veriyor geçiniyor kralın karısı da o bahçe çok güzelmiş sarayın da yanında koca sarayın var yetmedi bahçeye dörtlük gezinirler yerleri celer istirahat ederlerken bütün millette var ya kraldan beter kralcılar onlarda diyorlar ki, efendim bu bahçe tam sizeye geçer tam sarayın dibinde adamın bahçesine bak falan bu kral dediler koca kral olmuştu bu bahçeyi niye işgal etmiyor e, kral da peygamberi dinlediği için helalı haramı biliyor tamkuluk hakkımız var diye onayı davranıyor. Kralın karısı dedi ki ya bu bahçe bize yakışır. Efendi sarayın dibinde böyle bostan var. Kral derdi yav paramdır yav adamın malı derdi. Neyse kralı kandıramıyor. Beygümdar uzun bir sefere çı çıktı diye kadın Görüyor musun kadını. Efendim ordudaki adamlara işte bu bahçenin sahibi krala sövüp sayıyor diye yalancı şahitler orduya atıp adamı öldürdü bahçeyi etti. Dünyada neler oldu ya? Aynaları şimdi de oluyor değil mi? Kral seferden döndü karısına dedi ki çok yanlış yaptın bundan sonra dedi biz iflah etmeyiz harama girdin adam öldürdün, kasıp yaptın efendim ...cahilliğinden, kötü görüşlülüğünden... sonun nereye varacağını düşünmemekten... ...bu yanlışlığı yaptın. O da diyor ki... ...ben ona senin için kızdım... ...senin aleyhine konuşmuş, ben onun için yaptım... ...şudur, budur. Kral dedi ki... ...sen dedi yakışır mı, affetmen lazımken... ...böyle bir şey yapıyorsun. O da dedi, işte olmayacak şey oldu... ...ne yapalım falan. Mevla İlyas Aleyhisselam'a... ...vahiy etti ki... ...efendim bunlar tevbe edecekler raspettikleri bahçeyi öldürülen zatın varislerine geri verecekler o zaman bunları affedeceğim yoksa o bahçenin içinde efendim ikisini de öldürteceğim etlerini kemiklerinden ayırtacağım hadi bakalım Allah vahiy gönderdi peygamber var o zamanda hemen vahiy geliyor öyle mi şimdi de vahiyler geldi Kur'an'da hepsi var ama Adam alıyor komşunun, <gülüyor> tavuğunu yiyor. Ulan dedi bu komşunun korozunu niye yedin? Dedi Allah'ın kuşu dedi uçtu bizi bahçeye ben ne yapayım? Hoş vahye ne lüzum var? Allah'ın kuşu diye el alemin tavuğu yedir mi? Uçmuş kuş oraya diye tavuk. <gülüyor> yani vahiy yine var vahiy. Ulan millet işini uyduran yiyor işte. O sırada kralın yanına putlara tapan bir cemaat geldi. Dediler ona ki sen dediler bu İlyas peygambere takılmışsın batıl hurafeşlerle uğraşıyorsun, bu kadar milletin aklı mı yok? On bir tane kral Baal putuna tapıyor, Baal putu onlara şöyle kısmet açıyor, şöyle her geliyor sen bu İlyasa takılmışsın, şudur budur Kralında bu putçuluk işine gelmeye başladı çünkü İlyasa Ezem dedi ya bahçeyi geri var yoksa leşin çıkacak e işte ya adam işte efendim peygamberi dinler ho hocayı dinler, dinler ne zaman işine gelmeyen bir fetva verdi mi bu, bu şeyh sapıttı der. işine gelmeyen fetvayı ver der ya Vallahi der ya. Demez ki ben yanlışım ya. Ondan sonra kral kafayı karıştırdı. Bir gün dedi ki ey, ey İlyas Nebi vallahi dedi senin davet ettiğin şey dedi batıl. Yani Allah şeyi batıl dedi. Ben dedi diğer krallar dedi bu kadar saydı saydı saydı. Bunlara puta tapıyor da bela mı buluyor dedi ya. Herkes dedi rahat rahat dolaşıyor dedi. Sen şimdi bana diyorsun ki dedi bahçenin içinde leşin çıkacak bahçeyi geri ver bilmem ne. Öyle dedi ben senin dedi Allah'ın beri korkutuyor falan dedi. Ben tehditlere gelemem. <gülüyor> İşine gelmedi. Onlar da bizim gibi yiyor içiyor. Nimetler içinde hüküm sürüyor. Senin batıl ve yalan dediğin dinler, inanışlar onların dünya nimetinden bir şey eksiltmiyor. Onlar batıl yoldaysalar niye bu kadar zenginler? Bu lafları bir yerden hatırlıyor musunuz? He? Bu laflar tam size uygun bir laf var bu Amerika niye bu kadar rahat da böyle Müslümanlar hep böyle perişan? He? Bu kadar ilerlemiş bu Müslümanlar geri kalmış? He? Afganistan işgal edilmiş, Irak işgal edilmiş, Filistin işgal edilmiş, Müslümanlar böyle fakir kalmış. Niye acaba? Bu lafları bir yerden hatırlıyorsunuz değil mi? Heh. Aynı İlla Ali da o kral dinden dönen mürtet kral bu lafları söylüyor. Yani aynı şeyler tekrarlanıyor mu tekrarlanmıyor mu? Adama diyorsun ki bak kardeşim şu sapık adam sen doğru diyor, sapık ama benden zengin diyor. O zaman diyor madem diyor sapık da diyor niye benim benden zengin diyor yiyor içiyor diyor. Son model jipe biniyor diyor. Demek ki diyor sapık değil diyor. He. Işte. Kafaya bak. Bu sefer İlyas Aleyhisselam'ın saçları diken diken oldu. Vücudunun tüyleri ürperdi. Adam vef dinden çıktı ya. Dinden çıktı. İnna lillah ve inna li raciun dedi kralın yanından çıktı kral da putlara tapan öteki arkadaşlarının yaptıklarını yaparak Allah'ı bırakıp putlara tapmaya başladı işte haram adamı nereye götürüyor küçük günah büyük günah büyük günah imansızlığa yani anlatmakla bitiremem daha ne veliler ben hepsini saymakla tabii bitiremeyeceğim çok çok inşallah dualar kabul oldu Allah sevenleri birbirinden ayırmaz, hep beraber Habib Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem ahirette kavuşturur, dünyada da görüştürür inşallah, onun muhabbetiyle bizi yaşatır ve öldürür inşallah. Allah Teala azizleri, hayır üzere, bir rutakva üzere, salih ameller üzere yardımlaşmayı, buluşmayı, kaynaşmayı müessel eylesin, amidiyen dillerimizi nar-ı cahimden azad eylesin bütün dua isteyenlerinizin dünyanın neresinden dinleyenler varsa dünya ahiretlerini mamur eylesin, hayırlı muradlarını ihsan eylesin diyoruz. Ve bizi Allah için seven, Allah için sohbetlere gelen kullardan, dostlardan, eşlerden, dostlardan, ahbab-ı yarandan, ana baba, akriba vefat edenlerin ruhları için özellikle askerlerimizden devamlı şehit haberleri alınıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Allah Teala bu kanı durdursun, Allah Teala teröre fırsat vermesin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 bütün müminini müminatın, özellikle de asker görevlilerimizden şehit olanların ruhları için sizlerden birer Fatiha istiyoruz. Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin, makamlarını cennet eylesin, derecelerini Ali eylesin ve bizleri de şehadet mertebesinde etmiş dostlarının şefaatlerine ilhak eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellemine muhammedin ve alâle aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellemine rabbil aleminel Fatiha. İyi haber.